Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün konuğumuz Zeynep Sayın. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Hocam. Zeynep Sayın'la bugün çok özel bir kitabı, Bölüm Terbiyesi'ni konuşacağız. Biraz şeyle başlayalım mı hocam? İmge bilim nedir? <gülüyor> <Bu>. <gülüyor> neden? Çok karşılaştığınız bir soru tabii, tabii zor ki. Zor bir soru. Zor yani bir soru. hele yani, İngilizce'ye çevirmesi mutlak olarak mümkün olmayan bir kavram. Hmm. Visual studies diyorum. Yani imaj değil çünkü. Yani, i̇mge bilim deyince ben aslında Hans Belting çocuğuyum. Abi Warburg ile Hans Belting çocuğuyum. İmge antropolojisinden söz etmeyi tercih ediyorum. Yani metafizikten gelerek değil de antropolojiden gelerek insanların imgeleri üretme biçimlerinin ne olduğu, nasıl başladığı vesaireden yola çıkarak ve insanların ürettiği ilk imgelerin... Ölümle alakalı olduğundan, ölüm maskeleri olduğundan, ölünün yüzünden alınan kalıplarla ilgili olduğundan ya da mezar taşlarıyla ilgili olduğundan hareket ederek sanatla imgeleri sınırlamayarak ama imge kavramının altında yatan ve ölüm askesi anlamına gelen imago sözcüğüne hakkını vererek yol alan bir hatırlama kin ve Atlas diyelim. Atlas derken de abi Warburg'dan söz ediyorum. Abi Warburg'un hep bir ayrımı var. Yani mnemozin diyor, hatırlama diyor, bellek atlası diyor. Ve bunu aslında kendisi tam böyle ifade etmese bile de atlası albüme karşı konumlandırıyor. Albüm derken hakikaten işte bizim imge fotoğraf albümlerinden mesela söz edebiliriz. Yani işte bak bu benim bu büyük bu büyük annem, bu benim büyük babam. Bu aslında zamanında imagolar için geçerli olan bir şey. Imago sözcüğü latince'den gelen bir sözcük. Ee, ve Roma'dılar atalarından aldıkları ölüm maskelerini imago derlermiş. Ve hmm. bunları da atrium'da a, bir yani avlularındaki bir dolapta saklarlarmış ölüm maskelerini. Ay başkaları geldiğinde, yakınları geldiğinde, akrabaları geldiğinde alırlarmış ölüm maskelerini gösterirlermiş. Hmm. Aa bak bu benim büyük babamın imagoşu vesaire diyor. Yani bizim fotoğraf albümlerine dair olan bir şey. Şimdi Atlas'ta başka bir ağırlık var. Atlas yani o iki titandan bir tanesi, bir tanesi Prometheus, bir tanesi işte Atlas. Dünyayı kendi, yani coğrafya atlası gibi yani tarih atlası. Ecai Han'da der ya getirin tarih atlaslarını gibi. Yani böyle coğrafya atlası gibi, tarih atlası gibi. Yani aslında bütün o ağırlığı, bütün o belleğin ve bütün o imgenin en alt katmanında ölümün ve ölümün hatırlanmamasının... Ağırlığını taşıyan şey atlas yani dolayısıyla imge bilim derken bir yanıyla gerçekten imge antropolojisinden soluk alan bir yandan da bir e, bellek atlası olmaktan soluk alan bir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 işte imgenin bir süre sonra simgeselle karşı karşıya kendisi. Bu lakan. Evet. Bundan bahsederken e, işte şey simgeselde gedikler açmak. Hı -hı. O gediklerdeki işte sonra bu boşluk. Bu boşlukların Hı -hı. E, aslında insanın kendi yaratıcılığı ve hani ölmeden önce ölmek. Bunların hepsini bir araya e, şimdi ben toparlayacağım bunu <gülüyor> bir şekilde. <gülüyor> Yani şöyle bir şey var kitabın e, düşünce halinde okur olarak beni etkileyen şöyle bir şey oldu. E, bu düşünce e, biraz önce söylediğiniz imagolar gibi biz de o farklı imagolarla karşılaşıyoruz kitabın her bölümünde hı hı. maskeler gibi. O her maskenin aslında ne diyelim simgeselin ya da işte devletin düzenin dizgenin bize sunduğu ama bir de aslında onların ta işte bu antropolojiden bugüne kadar gelen ya da gelecek olan e, bir zaman içerisindeki yapıt olmaya direnen hallerini de görebiliyoruz. Bize her seferinde, her bölümde bunu böyle bir direniş şekli gibi gösterebilen bir kitap. Bir taraftan Ölüm Hı -hı. Terbiyesi. Hı -hı. Ve bu hani okur olarak da çok tecrübe edebileceğimiz bir şey değil aslında bir kitapla. Hı -hı. Yani ben kendi adıma hani bunu çok merak ettim. Yazarken e, bunu... Nasıl düşündünüz? Hani bu şey nasıl oluştu? Bu kitabın kendi hali, eser hali. Ee, yani e, Lacan'dan başladınız. Şimdi e, Lacan'ın aslında e, reel olan diye bir kavramı Hı. var. Yani işte bunu ne diye çeviriz Türkçe'ye tam bilemiyorum. E, ve hangi bir imgesel ya da simgesel düzen tarafından sorulamayan şey olarak reeli tanımlıyor. Şimdi ben 1989 senesinde doktoramı ölmek üzerine, ölüm üzerine susmak ve konuşmak, postmodern edebiyatta ölüm imgeleri diye yazmıştım. Ondan sonra da ilk Türkçe yayınlanan kitabımı gittiğim ilk toplama kampından sonra yazmıştım. Yani dolayısıyla aslında bir yanıyla insanın hayatının sınırı olan ve insan... Aa, olmaktan başka bir şey olmaya terfi eden ya da etmeyen sınır olan ölüm ile şiddetin e, bir arada düşünüldüğü bir sarmallamadan gelmişti benim zihnim. Ve bu her ikisini de ölümü de şiddeti de aslında ne imgesellik ne simgesellik tarafından emilemeyen, absorbe edilemeyen, aa, imgesi de dilsel ifadesi de olmayan, Boşluklar, boş alanlar, her türlü anlamın yıkılabileceği ama kendisi bütün anlamlardan bağışık olan alanlar diye düşünmüştüm. Hı hı. Yani kafamda zaten hep öyle bir şey vardı. O yüzden de imge bilim hakkında ya da imgeler ya da işte sanat imgeleri hakkında da düşünürken hep alt katmanlarında yani aslında aa, görünürün altında o görünmeyen o hakikaten işte Lao bir lafı vardır. Var olanda var olmayanın kullandığı imkanlar vardır diye Tao Te Ching'de. O var olmayanın kullandığı o imkanlardan soluk alan imgeler hakkında hep düşündüm. Aa, şimdi bir yandan böyle bir imge bilimci olarak ya da işte sanat Sanat kuramısı olarak buradan gelen bir düşüncem vardı. Bir, bir de kaçınılmaz olarak zaten başından beri yani ölüm yani hı hı. ölüm düşüncem vardı. Bir de gerçekten bir üçüncü alanda insanın insana yapabileceği en kötü şeyin şiddet olduğu yani a, meselesi hı hı. vardı. E dolayısıyla da yani benim bu imge antropolojisiyle bu tanatolojiyle ölüm bilim ile sanat kuramıyla Politikanın, siyaset kuramının birleştiği bir e, sarmallanma ortamı diye oluştu. Kendiliğinden benim kafamda oluştu. Hmm. Ve oradan işte şeylere geçtim. Yani bakın ölüm üstünden yani sadece ölüm simgeselleştirilmekle kalmıyor. Yani e, ölüm üstünden de ölümün lakancı anlamdaki simgeselleştirilmiş düzenleri, ölüm rejimleri üzerinden de siyaset yapılıyor. Yani bu ilk yani toplama hı hı. kampına gittiğimde gördüğüm bir şeydi yani bundan işte 30 küsur sene önce e, baktım kendi memleketimizde de ölüm üzerinden siyaset yapılıyor hı. yani oradan ölüm terbiyesi hı. kendiliğinden geldi. Evet. Yani ben oturup düşünmedim yani Hı -hı. oturayım da bir kitap yazayım falan o kitabın da konuşu bu olsun filan diye de düşünmedim yani zaten yani ölüm Hı -hı. konulu bir kitap nasıl yazacaksınız Tabii. ki yani zaten öyle bir şey olmaz. Yani evet. dolayısıyla bütün bu alanların bir harmanlanmasından kendiliğinden bu kitap çıkıverdi. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Evet o zaten ölüm terbiyesi başlı başına şey üzerinde düşünmesi gereken terbiye kelimesi evet. zaten birçok kelimeye de değiniyorsunuz. Peki şimdi bu hocam. Eser ve yapıt iki farklı şey olarak çünkü işte devletler ve düzenler yapıtlar ama eserler farklı bunların neredeyse karşıtı gibi duran şeyler niye böyle eser ve yapıt? Yani aslında birazcık Türkçe ile oynadım orada çünkü eser sözcüğünde iz çağrışımı var. Yani Osmanlıca eser sözcüğünün karşılığına baktığınızda bir, bir bir yer yani nasıl işte nasıl duman ateşin imgesi ya da simgesi değildir ya da imgesi ya da izi olma şeklinde imgesidir diye bir ayrım getirmemiz gerekiyor diğer imge türlerinden eserde de bir iz bir işaret anlamı var dolayısıyla yapıt kavramına yani başı ortası sonu belli olan sanatçılar ya da Toplum mühendisleri tarafından yapılan bir yapıt kavramına meydan okuyan, okuyan bir tarafı var eser sözcüğünün bizim Osmanlıca'da ve Türkçe'de ee, ve dolayısıyla şimdi ölüm de insanın yapamayacağı bir şey siz her şeyi yapabiliriz her şeyi yapabiliriz ya da yaptığımızı düşünüyoruz yani işte toplumu yaptığımızı düşünüyoruz tarihi yaptığımızı düşünüyoruz ee, evimizi yaptığımızı düşünüyoruz işte sevgili yapmaktan söz ediyoruz hmm. ya. yani çocuk yapmak çocuk yapmaktan söz Doğurmak ediyoruz değil, yapmak. yani çocuk yapmaktan söz ediyoruz sanat yapmaktan söz ediyoruz sonuçları da işte yapıt olarak ortaya çıkartmaktan söz ediyoruz ee, ama yani ölümü yapamıyorsunuz. Hı -hı. Yani ölüm insanın yapabildiği bir şey değil. Dolayısıyla ölüm insanın öyle ya da böyle sınırı. Yani insanın sınırı derken de gerçekten bunu sözcük anlamıyla söylüyorum. Çünkü ceset ile insanı, ceset ile insan arasındaki temel sınır ölüm çünkü evet. bir ceset artık insan değil nedir malum değil benim malumu değilim ama e, ama bir ceset zaten insan olma, olmamak üzerinden tanımlanıyor yani e, bütün insani faaliyetlerinin son bulmuş olduğu bir e, durumda oluyor artık ölü e, dolayısıyla e, ölüm yapılabilen bir şey değil hı hı. şimdi esere ben oradan geldim. Yani imge ile eser ve dolayısıyla da imgenin alt katmanı olarak bu o alt katmanında bu dile gelemez, hiçbir şey tarafından soğurulamaz olan şeyi barındırmaktan söz ederken bir yandan, diğer yandan toplumun da yapıt olarak konumlandırılmaması gerekirliğinden hareket ettim. Çünkü toplumu yapıt olarak konumlandırmak demek aslında toplumun Toplumu onun sırtını yapılamayacak bir şeye yaslıyor olmak demek ölüme ve ölüme de bir anlam bahşederek yani mesela ölümsüzlüğe ölüm evet. yaslıyor olmak demek bu da yani bana çok ahlaklı görünen bir tavır değil tabi. Bir taraftan ikili karşıtlığı yaratıyor. Yani karşıtlık yarattığı zaman da zaten her zaman biri diğerine üstün olmak gibi bir şeyi de beraberinde getiriyor. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. O yüzden de boşlukları görmüyoruz. Gediklerle ilgilenmiyoruz. Yarıklarla da çok şey yapmıyoruz. Tabii. Görmez hale geliyoruz. Bu anlamda şey gibi değil mi? Bu biraz dedektiflik. Hani iz sürmek. E, evet. Ve bu izi bütün dünyada sürmek. Mesela kitabın bir özelliği de o. Yani doğudan batıya, işte kadim kitaplardan resimlere, hurufilere... İşte çağdaş tırnak içinde hı hı. resme gelen ve bunların içinde dolaşan da bir serüveni var tabii. kitabın tam tabii. anlamda serüven yani bizim tabii, tabii. bir serüveni okuyoruz aynı zamanda tabii. biz sizin de serüveniniz onların nasıl yere geldiği tabii, tabii. anlamında. Peki bu ıı, hani serüven ve sabit kalmak hani macera da aslında siz serüven değil macera Evet, e, ben macera diyorum, diyorum var, fark etmez. Macera sabit kalmak ve macera da bu. Ee, İmge ile simge gibi bir sınır sınırda olan bir şey mi? Bir sınır durumu mu yani? Bence değil. Ee, yani şubut sabit kalmak denilen şeydi de aslında sürekli bir yolda olma hali Hı. olarak düşünülebilir. Hı. Yani ay, şimdi biz kayaların ve ağaçların sabit olduğunu, sübut halinde olduğunu varsayamayız çünkü eğer öyle olsaydı ağaçlar her kış yapraklarını dökmez, e, her, her bahar yeniden evet. yeşillenmezlerdi, yeniden hmm. e, ee, yeniden e, daha Şubat'tan başlayarak topraktaki suyu e, dallarına ve yapraklara ve uçlarına verme gayretine girişmezlerdi. Yani aslında hay, e, bizim neb cemaat, nebatat, hayvanat, insanat yani cansız nesne, bitki, hayvan, insan diye ayrıştırdığımız şeylerde de yani e, sizin az önce sözünü ettiğiniz o karşıt kutuplu düşünce sistemi zaten egemen. Biz bir yerden bir yere hareket etmeyi durmanın karşısında düşünüyoruz. Hı hı. Oysa durmak dediğimiz şey de bir hareket etme biçimi olabilir. Yani az önce evet. sözünü ettiğim ağaç hı. örneğinde olduğu gibi. Mesela geçtiğimiz sene çok, çok hoşuma giden bir ders açtım. Ev dersi açtım. Hı. Ve bu ev dersinde de tam bu dediğinizi tartıştım. Yani şöyle oldu. Ev dediğiniz şey aslında işte yüzyıllardır yerinde saydığı varsayılan bir şey ama eğer biz sadece ve sadece imgeyi zaman mekansal olarak düşünürsek evin yerinde sübut halinde sabit bir şekilde durduğunu varsayabiliriz. Ama eğer biz imgeyi ev olarak bir imgeyi mekansal değil zamansal bir şey diye düşünüyorsak o zaman evdeki zaman katmanlarından söz etmek zorundayız. Bir evi oluşturan. Zaman katmanları yani mesela ee, atıyorum şimdi bir Orhan Pamuk romanı okumak gibi. Cevdet ve Ebe oğullarını alın. Büyük anneler, büyük babalar, anneler, babalar, Birkaç çocuklar. Kuşak. Binlerce kuşağın aslında hatırasıyla bir bellek deposu olarak, bir bellek arşivi olarak olan bir şey aslında ev öyle değil mi? Evet. E şimdi dolayısıyla evin bir sabit yerinde saydığını düşünemeyiz. Ev sürekli... Ataların ruhlarıyla, hortlaklarıyla, hayaletleriyle de. sürekli boşta olmayan, dolu olan yani çünkü hatıralarla dolu olan ve sürekli devinim halinde olan bir şey bir ev. Şimdi dolayısıyla sübut versus sübut karşısında işte e, hareket yani ben sübut sabitliğin de hareketin biçimlerinden biri olduğunu düşünenlerdenim daha da doğrusu. Evet bu şey gibi tabut gibi yani sizin bu kitapta bahsettiğiniz hani tabuttan da hani cesetle vücut arasında mezarlar mesela daha şey bu dünyanın içinde daha bize fark ettiren hı hı. E, bir, bir başka aleme aitler. Peki o zaman mesela hatırlamak ve anımsamak da farklı değil mi? Tıpkı şey gibi hani yine sizin söylediğiniz gibi kitapta e, ne diyeyim hayat ve yaşam gibi hayat ve yaşam da aynı şey değil aslında. Yani bütün bunları düşünmek lazım. Hatırlamak ve anımsamak ayrımı üstünde ben durmadım, düşünmedim. Siz deyince şimdi düşünmeye zorlanırım. Ama elbette yani bütün sözcüklerin açtığı alanlar farklı alanlar. Yani mesela Gottfried ben diye benim çok sevdiğim bir şair var der ki e, yani aslında sözcüklerin de benim İmge ya da abi var hmm. hareketli. Yani sizin de işte o iz bilim dediğinizde aslında bunun metnini yazmış olan aynen sizin tarif ettiğiniz gibi e, bunu da e, betimlemiş olan Karlo Ginsburg'dan da hareketli hmm. ki ayrıca yes. söylüyorum söylüyorum. Hmm. Karlo Ginsburg'da der ki aslında yani psikanalistin işte Freud'un e, iş sürümü adli tıpçının iş sanat sürümü tarihçisi. sanat tarihçisinin iş sürümü işte bütün bunlar birbiriyle benzeşen şeylerdir ayrıca Hı -hı. kapıyorum yani şimdi bütün buralardan hareketle aslında sözcükli imgelerin değil sadece sözcüklerin de kendi bellek katmanları var evet. e şimdi dolayısıyla Gottfried Bender ki Nevermore Nimeme, nimemeye değildir der. Yani nevermore İngilizce dediğinizde asla asla karşılığı olan bir şey değildir nevermore. Çünkü never, nevermore'da o more'da da böyle bir e, yosunumsu, yeşilimsi, böyle bataklıkımsı bir çağrışım alanı da birdenbire açılır der mesela. Yani hmm. ay, şimdi dolayısıyla bütün sözcüklerin anımsamakla hatırlamak da dahil olmak üzere yani anı ile hatıra arasındaki fark evet anı hatıra değildir ama siz bana bunu dediğinizde neden değili ben düşünmeye zorlanırım. Hı hı. Buradan da e, başka bir alan çıkar tabii. Çünkü anının ve hatıranın hı hı. E, çağrışım alanları farklı alanlar olsa gerek. Kandilinin ihtiyarları hatırlar e, bir bir bütün sonbaharları. Şimdi oradaki hatıranın anlam hı hı. yükü herhalde sizin anınızdan farklı bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Anı dediğimde ben de daha böyle leik Birinci, yani yeni Türkiye değil de eski Türkiye'yi, birinci Türkiye'yi düşünüyorum. Hmm. Birinci Cumhuriyeti düşünüyorum. Layık, anı. Hmm. Başka bir şey herhalde. Ya da anmak gibi. Ya da hani... işte zaten anmak. Hmm. Hmm. İşte her anmak. Anma hani bir... töreni. Evet, işte o yüzden bir... hemen bir geliyor evet, aklıma. İşte bir bunun hani yine sizin de kitabınızda olduğu gibi bir her şeyin resmi boyutu var. Hani hmm. şey olan, simgesel düzenine taşınan ama kelimelerin de aslında... E, her zaman işte sizin de biraz önce söylediğiniz gibi o simgesel düzene direnen başka anlamları var. İşte o hmm. anlamı her seferinde yakalayamamak. Hmm. Yani bunun bize bu şekilde aktarılması ya da hmm. zihnimizde bu şekilde yer etmesi. Hani bunun da bir arkeolojisi yapıldığında belki hmm. çok daha başka bir ne diyelim şey çıkacak. Oradan da bir gedik çıkacak. Hmm. Mesela o gediyi aşmak. Yani o anlamda bu yaptığınız şeyin işte kalenderilerden başlıyor kitap ve cihat bura yüksel hastana kadar gidiyoruz bu kalenderilerdeki başsızlık sonra bu işte lakanın ve işte arkadaşları diyelim artık onların asefal çıkardıkları dergiler yani bütün bu gezintilerde başsızlıktan yola çıkıp ölüme giden bir işte macera ölüm terbiyesi. Yani ve başsızlık aslında bize tam da hani baş olmama halini de gösteren bir şey bir taraftan. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani, aynı, yani şey gibi gösterinen ve yani gösteren olan her şey aynı zamanda aslında gösteren olmayan başka bir şeye dönüştüğünde mi gedikler açılıyor? Ve biz bunları fark edebildiğimiz anda mı imgeleri yakalay yakalayabiliyoruz? Hmm, evet herhalde dediğiniz be, yani e, sizin kullandığınız metafor herhalde doğru bir metafor. Hmm. Yani e, ne zaman biz bu gedikleri fark edebiliyoruz? Yani herhalde bunun çok çeşitli yöntemleri hmm. olsa gerektiği düşünüyorum. Yani şimdi bu kitapla alakalı olan bir şeyden söz etmeyeceğim ama mesela son zamanlarda 20'li yıllardaki montaj tekniği hakkında düşünmeye başladım. Hmm. Yani işte bütün bu Dadaistlerin montaj ya da işte Eisenstein'ın montajı ya da işte ne bileyim ben Bertolt Brecht'in yabancılaştırma efekti dediği şeyi aslında Çin'e bakarak devralmış olması. Yani bütün bunlar alışılagelmiş, bilindik olanı başka bir gözle görmemizi sağlayan stratejiler, hmm. yöntemler. Yani işte ressam demiş ya ben bir şey göstermiyorum görünür kılıyorum. Hı. Yani dolayısıyla yani bir şeyi görünür kılmanın herhalde farklı yöntemleri var. Yani bunun Hı. bir tane şöyledir diye bir reçetesi yok. Hı. Yani herhalde farklı yöntemleri var. Ben de bunlar nasıl bir araya geldi diye şimdi kendime yönelik bu soruyu sorup düşünecek olursam... Bu bağlantılar aslında yine e, Gezi Hareketi sayesinde benim kafamda yerli yerine oturdu. Çünkü orada aslında e, siyaset ağaç üzerinden başladı. Ve Hı. Gezi'nin altı da mezarlıktı. Ya. Ay, ve dolayısıyla altı mezarlık olan üstündeki ağaçlar yüzünden başlayan bir direniş hareketi yine az önce konuştuğumuz yere beni getirdi. Sübut tüm karşıtı sabitliğin karşıtı e, hareket etmek değildir. Aslında sabitlik de hareket etmenin bir başka yöntemidir ama şöyle getirdi. Aa bakınız bu ağaçlar aslında yani ağaç şamanlıkla da alakalı hmm. olan bir şey. Yani e, şamanlar da ağaçlara işte 7 basamak da 9 basamak koyarak tırmanıyorlar ve işte oradan bir bir yerden bir yere göçüyorlar yani oradan oraya uçuyorlar yani şekil değiştiriyorlar başka bir şey oluyorlar. Şimdi ve daha önce de epey bir yıldır zaten bizim bu coğrafyadaki görsel temsil biçimlerinin bilinç optik bilinçaltı katmanları nasıl oluşmuştur? Bunları oluşturan etmenler etkenler nelerdir üzerine düşünüyordum. Hı -hı. Ve dolayısıyla da aslında bizim atalarımız olduğu rivayet edilen bu proto Türkler bu güzergahlarında yani Anadolu'ya göçme güzergahlarında ki göçmek de aynı zamanda ölmek demek hatırlayalım. Yani bu, bunların bu göç güzergahlarında hangi imge haritaları oluştu? İmgelerinin terkilerine neler attılar, neler aldılar? Yani nasıl buraya geldiler üzerine düşünüyordum. Ve şimdi birdenbire bu güzergahın aşamalarından biri olarak birdenbire kalenderilerle karşılaştım. Evet. Yani 13. yüzyılda bir baktım kalenderiler diye gerçekten yani Baba İshak, Baba İlyas isyanlarına işte şah dahil olmuş olduğu düşünülen Şeyh Bedrettin'e kadar böyle izleri sürülebilen bir yarı gnostik işte yarı pavlusçu yani yarı ne olduğunu tam <gülüyor> tarif <tartamadınız. gülüyor> edilemeyen yani ama aynı ama bütün toplumsal kuralları reddeden, toplumsal itibardan itibara rağbet etmeyen, paraya elini sürmeyen ve Selçuklu'nun üstüne yürüyen bir göçer Cemaat. İslami cemaat Hocam buna haftaya devam edelim İsterseniz Olur, çok burada <gülüyor> Güzel bir yerde kaldık Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ediyorum <gülüyor> Haftaya Zeynep Sayın'la ölüm terbiyesini konuşmaya devam edeceğiz Hoşçakalın görüşmek üzere